Bugünkü konuğum telefon hattında şu anda e, Organik Tarıma Giriş Eğitimlerinin eğitmenlerinden e, ve Buğday Derneği'nden e, Neslihan Şimşek Kızıl. Merhaba Neslan. Merhaba. E, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Organik Tarım kontrolörü olarak e, birkaç seferdir bu e, Organik Tarıma Giriş Eğitimlerini e, yapıyorsunuz. E, bu hafta sonunda yeniden yapılacak. Biraz bahsedebilir misin bu eğitim nasıl hazırlandı, nasıl bir araya geldi, ne zamandır yapılıyor? Ee, şimdi bu kim yapacağım eğitimin. Ee, Nisan ayında başladık eğitimleri. Ee, i̇lk olarak 4-5 Nisan'da İstanbul'daydık. İki hafta önce Ankara'daydık. Bu hafta sonu tekrar İstanbul'da olacak. Ay bir dakika sesin kesiliyor şu anda. Bu bu hafta sonu yeniden İstanbul'da tekrarlanacak. Bu sanırım üçüncü eğitim olacak değil mi? Evet evet. Bu ha. üçüncü olarak düzenleyeceğimiz eğitim. Evet. Eğitimden şöyle bir ihtiyacın sonucunda çıktı aslında. Buday e, Buğday Derneği'ne sürekli gelen talepler vardı. Organik tarıma başlamak istiyoruz ama nereden başlamalıyız, ne yapmalıyız, niye hani organik tarım yapmalıyız gibi. Bu soruların her birine cevaben biz de dedik ki ileriki dönemde gerçekten organik tarım yapmak isteyenler için bir anahtarı neden Buğday Derneği vermişsin. E, sonrasında da eğitimleri organize ettik. E, i̇ki günlük eğitimlerimiz, organik tarım eğitimi. İlk gün e, teorik olarak e, Türkiye'deki organik tarımı nasıl yapıldı, nasıl başlandı, hangi yol yöntem izlenecek onlardan bahsediyoruz. Hı hı. E, i̇kinci günde e, ekolojik pazarlara gidiyoruz. E, şu an için hani kartal ekolojik pazarına gidim gidip yapılıyor. E, kartal ekolojik pazarında e, önceliklerinin pazarın denetim mekanizmasını anlatıyoruz. E, ve sonrasında da sözü aslında biz değil üreticilere bırakıyoruz. Ee, her bir hani, özel alandan seçtiğimiz e, üreticiler e, gelen katılımcılara e, kendi yaşadıkları hem sorunları hem güzellikleri hem şikayetlerini e, hem de genel olarak organik tarihinin yaptıklarını anlatıyorlar. Yani işi böyle birazcık daha aslında hem keyifli hale getiriyoruz hem de sadece böyle hani eğitim işte konuştuk ve katılımcıların bir bir formattan çıkar, azıcık daha saha içinde olan kişisel konuşmasını istiyoruz. İki taraflı bir güzellik oluyor aslında. Hem üretici kendisini dinleyen birilerini gördüğü zaman gerçekten çok samimiyetle e, kendi yaptıklarını anlatıyor. O o anlam keyifli ve kendisini tatmin ediyor. Katılımcılar da şunu görüyorlar, yani bu alanda pek çok ayak var ve bu ayaklarda birini tanıma fırsatına erişiyorlar. E, o yüzden iki taraflı. Güzel bir ah. O, o zaman dur bir dakika. Ee, o zaman evet şimdi düzeldi bir e, arada gidip geliyor sesin ama e, o zaman bu hani artık e, organik tüketicisi olmaktan ziyade bunun arka planında işler nasıl işliyor, denetimler nasıl yapılıyor, üretim nasıl yapılıyor ve üretim yapmayı düşünen e, veya şu anda üretime başlamak üzere olan herkese açık galiba değil mi? Evet, evet. Yani şöyle katılımcılarla tanıştığımızda her birinin gerçekten farklı bir hikayesi olduğunu görüyoruz. Ee, i̇şte şehirdeki hayattan sıkılıp kıra gitmek hayali taşıyan, bu evet. taşın olarak organik tarım, yani... ee, sağlıklı gıdaya nasıl ulaşabilirim ya da sağlıklı gıdanın sağlıklı olduğunu anlayabilir miyim sorusuna cevap arayan anneler var. Evet. Olacak evet, adaylar var. Sanırım zaten en büyük hani tüketici olarak en büyük sorulardan biri nasıl güvenebilirim? Nasıl emin olabilirim? Nereden anlayabilirim olacak? Bu eğitimde aynı zamanda bu tip soruların cevabı da var mı? Evet, çünkü bizim özellikle ekolojik pazarları, yani ikinci günü ekolojik pazarlarda tasarlamamızın nedeni buydu. E çünkü hani herkes oturduğu yerden bir şeyleri anlatıyor. Biz de dedik ki niye oturuyoruz? Birebir bu soruları o denetim mekanizmasını birebir yerinde görsünler istedik katılımcılara ve gerçekten de çok faydalı olduğunu görüyoruz. Çünkü pazara dolanırken hem pazardaki diğer ziraat mühendisliği denetim yapan bu ziraat mühendislerinin pazarı nasıl yaptıklarını görüyorlar. Çünkü eğitim zaten erken başlıyor ve neredeyse pazarı biz kapatıyoruz eğitimde. Bunu görüyorlar, kafaların takılan soruları e, bile bir üreticilere sorabiliyorlar. E, ya da biz hani şöyle bir şey yapıyoruz, pazarı dolandığımızda işte bir etiketli organik bir ürünün etiketinde e, neler olması gerektiğini e, cumartesi günü teorik olarak anlatıyoruz ve pazar günü de e, onlara e, tekrar uygulamalı olarak anlatıyoruz. Hatta geçen haftalardaki Ankara Eğitim'de şöyle bir şey yaşadık, cumartesi günü anlattığımız etiketlerde olmuyor. Çekenlerle ilgili pazar günü pazara gittiğimiz zaman birebir kendileri gelip göstermeye, sormaya ya da hatta böyle e, eksik bir ürün bile buldular. Onu bile söylediler hocam hangi doğrudur bunu bu şekilde konuşmuştuk gibi. E, katılımcıları bu işin içine birebir sokmayı sağlıyor. Hem de hep şunu söylüyoruz biz. Yani organik tarımın kendi içinde de bir otokontrolü vardır. Ve her bir tüketici aynı zamanda bu kontrolü içindedir. E, o yüzden de en büyük güç her zaman tüketicidir. Tüketici talep ettiği noktada çünkü organik üretim yapılabilir. E, o yüzden böyle pek çok yönlü değerlendiriyoruz. Yani bir için e, değilizmiş. Pek çok farklı amacı da barındırıyor. Evet o zaman şöyle bir şey aslında e, hani tüketici olarak da e, bilgi isteme ve bu e, yediğimiz yiyeceğin nereden geldiğini öğrenme hakkını bilmiyoruz. E, Bizzat kullanmaya başlıyoruz sanırım. Özellikle evet. o ekolojik pazarlarda. Çünkü sonuçta ya karşımızda tüketici var ya da tüketiciyle iletişim kuran direkt bir aracı var. Ve dolayısıyla Hı -hı. da ürünün üretildiği noktaya ulaşmamız çok kolay değil mi? Evet, evet. Öyleyse eğitimler ilerledikçe farklı talepler de geliyor. Mesela ilk yaptığımız işte İstanbul'daki eğitimin, eğitime şöyle talep gelmişti. Bizi alın ve bu üretim yapılan yerlere götürün. Evet. Yani Orada birebir... Yani biz tabii bu noktada şunu söylüyoruz. Hani buğdayın bir tutuşa projesi aslında e, evet. benzer şeyi karşılama yüzeyiz. E, ama biz birazcık daha işin için gerçekten profesyonel olarak gidip hani böyle ben organik tarım yapacağım diyen insanları o çiftliklere götürdüğümüzde bir taraftan da umut olacak. Yani ha bak yapabiliyormuş. Başkaları yapabiliyormuş. O zaman ben de yapabilirim diyecekler. Çünkü insanların gerçekten kafasında türlü türlü soru var. Yani biz tabii pek çok soruyu alıyoruz. Ama bazen şeyi düşünüyoruz yani. Gerçekten nasıl düşünüyoruz biliyor. Ee, Bir daha de, tekrarlayabilir misin son dediğini? Yine kesildi çünkü. Tabii. Ee, şimdi bize gelen sorularda evet. soruların sonucunda hep şöyle diyoruz. Yani o kadar yanlış bilgiler var ki bu sorular hani nasıl soruluyor bile diyebiliyoruz. Ee, ve bu eğitimin bir başka hani, e, önemli noktası kafalardaki bu yanlış e, soruları doğruya döndürmek zaten eğitim dilimizde şöyle bir model uygulanıyoruz eğitmen geliyor anlatıyor ve e, insanlar dinliyorlar ve gidiyorlar gibi değil daha interaktif Modeli var. Ee, biz katılımcılar da o eğitimin içindeler. Ee, hem kendi deneyimlerini paylaşıyorlar, kendi kafalarını paylaşıyorlar. Sürekli bir şeyleri sorguladığımız bir eğitim. Yani doğruya bulmak için önce yanlışları temizliyoruz, ondan sonra doğruya ulaşıyoruz. O zaman hem eğitmenler var, hem üreticiler var, hem de aynı zamanda tüketiciler var. Ve hep birlikte aslında biraz ortak bir yerde buluşma gibi oluyor. Evet. Evet, aynen öyle Peki oluyor. bu eğitime katılım için ne yapmak gerekiyor? Bu hafta sonu olacağı için yani hem yarın hem öbürsü gün olacak Hı. ve bütün gün olacak sanırım değil mi? Evet eğitimin Cumartesi günü 10'da başlıyor. Akşam 6'ya kadar sürecek. bu Buday Kadıköy'deki ofisindeyiz. İkinci günde 10.30'da başlayacak. O zaman da Kartal'daki yüzdeyiz ekolojik pazardayız. E, eğitime katılım için e, bugün hani çok da geç kalmadan e, bir an önce kayıt yaptırmak gerekiyor. Bu bayiden o, zaten hemen kaydınızı oluyorlar. Ee, bir de eğitimde çok gerçekten ileride çok güzel kullanılabilecek kaynaklar veriliyor Dediğim gibi eğitim aslında bir anahtardır hani Biz oraya geliyoruz bir şeyler anlatıyoruz Ama <gülüyor> bir anahtar veriyoruz aslında Ve sonrasında devam ettirecek olan insanlar Bu kaynak yönünden de bu da gerçekten e, 20 küsur yıllık deneyimini, bilgi birikimini paylaşıyor e, gelenlerle Bu açıdan da çok kıymetli ama eğitim satılmak için çünkü bir kontingansımız da var. O yüzden bir an önce hani kayıt yaptırılırsa ona göre arkadaşlar da organizasyonu halledebilirler. E, ve de herkese açık bu eğitim değil mi? Evet. E, eğitim herkese açık. Ee, yani şöyle e, iletişimci de olsanız, bilgisayar mühendisi de olsanız ya da bir öğrenci de olsanız e, hiç önemli değil. Bir meslekle ilgili ya da hani genel böyle sosyal bilgi gibi satılmaması bir şey yok. O ilk tarımı gerçekten merak eden ve her şeyde yapmak isteyen insanları davet ediyoruz. Okay. Zaten ilk 15-20 dakikada şöyle geçiyor. E, bu eğitimi neden alıyorsunuz? Niye bu eğitimi tercih ettiniz diye? Bu da eğitimin sonunda şöyle bir şeye dönüyor. E, farklı alanlardaki insanları o şey yaratmışlar yani e, hiç e, belki normal hayatta birbirini göremeyecek insanlar bir arada var ve sonrasında hani bölgeleri yakın oluyor e, ya da birlikte bir şey yapmak gidiyorlar geçtiğinden bunu yaşadık Evet. o zaman bu etimde de güzel birliktelikler çıkar. O zaman birazcık daha topluluk oluşturmaya da dönüşüyor sanırım değil mi? Yani evet, organik tarımla evet. ilgilenen, daha doğrusu organik tarım diye kısıtlamaya da gerek yok belki. Ekolojik yaşamla ilgilenen ve bunun <gülüyor> hani yiyecek boyutunda üretim boyutunda nasıl yapılacağını daha detayını bilmek isteyen ve belki bir gün siz de yaparsınız kim bilir ya da yapanlarla tanışmak istersiniz. Yine toplum grup oluşturmak için, yiyecek paylaşımı için falan. Aslında son bir e, açılımı var daha sonrasında. Evet, aynen öyle. Ve bu bilgisayetliği karşısına katıldığında bilgisayetliğine katılanların olduğu bir e, mail grubu oluşturduk. Evet. E, yani katıldınız elbisayetliğine katıldığınızda o mail grubumuzda dahil ediyoruz sizi. Ve sonrasında dahil ilgili, krediyle ilgili, yediklerinizle ilgili e, mailleri de paylaştığımız, bilgileri de paylaştığımız e, bir e, mail grubumuz var. Hani deniz, evet. sadece çok mekanik bir ilişki değil zaten bu. E, sonrasında devam edecek, sürdürülebilir bilir bir isteğiyle çalışıyoruz. Tamam. O yüzden değil, önemli. Bizim Çok teşekkürler sevgili Neslihan. Neslihan Şimşek Kızıl'la konuştuk. Bu hafta sonu yapılacak organik tarıma giriş eğitiminin detaylarını cumartesi günü saat 10'da Buğday Derneği'nin Kadıköy ofisinde başlıyor. Ve kayıtlar için buğday.org'a bakabilirsiniz ya da buğday ofisine arayabilirsiniz direkt. Şimdi bir kısa bir müzik arası verelim. Sonra adalarda ilginç bir proje var. Bu ve bahçe atıklarını değerlendirme ile ilgili özellikle şimdi adaya gitme mevsimi başlıyor. Bundan önce de size detaylarını e, anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla Adalar Kent Konseyi Çevre Grubu Başkanı Gizem Altınensle konuşmaya başlayacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. <gülüyor> Tohumdan hasata ekolojik yaşam programı devam ediyor. Pat Brabat'dan Horada Bok adlı şarkıyı dinledik. Telefon hattında şu anda Adalar Kent Konseyi Çevre Grubu Başkanı Gizem Altın Nans var. Merhaba Gizem. Merhabalar. Büyükada'dan. Büyükada'dan değil mi? Evet. Büyükada'dan. Evet. Tam <gülüyor> ismi gibi. Ve Büyükada ile ilgili konuşacağız zaten. Aslında seni dinleyicilerimiz belki Buğday Derneği'nden de biliyorlar. Ama bir de senden dinleyelim şu anda Büyükada'da neler oluyor, nedir planlar? Evet ben e, buğdaydaki çalışmaların yanı sıra bir yandan da yaşadığım yeri çok sevdiğim için e, ve aslında yerelliğin önemine inandığım için hem gıda hem de yaşamın e, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi için Aynı zamanda adalar adalar kent konseyi çevre grubundayım orada çalışıyorum buradaki işte masaya yatırdığımızda adalardaki çevre sorunlarını bunlardan bir tanesinin bu adalarda çıkan çok büyük miktarda bahçe atığının işte bir şekilde bertaraf edildiğini ya çöpe atıldığını ya da yakıldığını gördük. E, bu da gerçekten e, bizi çok özüzdü çünkü aslında bu e, bahçe atığı dediğimiz şeyi bir şekilde çok basit bir makineyle öğüterek bunu malç olarak veya kompost olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, ve Adalar Belediyesi'nin böyle bir makinesi vardı. Ee, dolayısıyla biz gönüllü olarak e, bu e, şey bahçe atıklarını ayrı olarak e, toplatmaya, işte ayrı bir yerde e, depolatmaya başladık. E, gönüllü olarak gidiyoruz, bu atıkları o öğütücüden geçiriyoruz ve elde ettiğimiz şeyleri e, malç ve kompost olarak Adalılarla paylaşmak üzere çalışmalara başladık. E, şimdi... Yaz mevsimi de geldiği için ve adalarda işte herkesin ufak tefek bir bahçesi olduğu için bu bahçelerde de çok sevindiren bir olay. Ben 7 sene önce adaya taşınmıştım. Eskiden yani hani böyle çok fazla bir bahçede domates, biber vesaire yetiştirme gibi bir şey çok fazla görmüyordum. Daha çok böyle işte ne bileyim, çiçekler e, vesaire hani böyle daha çok peysaj e, şeyli, temalı bitkiler vardı. Ama şimdi e, beni çok mutlu eden bir şey görüyorum ki hani herkesin böyle ufak bir e, sebze bahçesi var. Bu sebze bahçelerinde malçı kullanmak e, toprağın verimini ve topraktaki biyoçeşitliliği inanılmaz arttırıyor. E, böyle bir e, 3-4 santim kalınlığında bu malçı e, bahçenin toprağın üzerine koyduğunuz zaman... Birincisi çok güzel gözüküyor. Dolayısıyla hani çim gibi e, gerçekten yani saçma diyeceğim e, çünkü <gülüyor> Türkiye koşullarında gerçekten yapılmaması gereken bir şey, şu çimin ekilmesi inanılmaz fazla su tüketiyor. Üstelik de kullanılan kimyasallar toprağa büyük zarar veriyor. Yani bunu yapmak yerine malçla bunu kapattığınız zaman ki Kaliforniya gibi eyaletlerde yani hani bizimki gibi e, yarı kurak iklimlerde artık insanlar çim ekmiyorlar. Onun yerine malç yoluna gidiyorlar. Çünkü bu şekilde hem su tüketiminizi azaltıyorsunuz hem de topraktaki verimi inanılmaz şekilde arttırıyorsunuz. Bu seneki domateslerimin, biberlerimin, patlıcanlarının yani hani böyle nasıl coştuğunu size geçen seneyle kıyaslama mümkün değil. Ve aradaki tek fark bu sene işte bu kendi öğüttüğümüz malça ilk önce kendi bahçelerimizde pilot olarak uygulamaya başladık. Ve inanılmaz faydasını gördüm. Adada yaşayan herkes bunu ücretsiz olarak alabilir. E, tek yapmaları gereken adalar kent konseyi at adresine merhaba ben adada yaşıyorum İsmim şu şu e, iletişim bilgilerim bu e, lütfen bana da malç gönderir misiniz demek. Peki bu e, bahçe atıklarını toplama işi e, ne zaman yapılıyor yani her hafta mı işte ya da gelip bırakması mı gerekiyor insanların o o o tarafı nasıl yapılıyor? O e, adalar özelinde şu şekilde gerçekleşiyor. E, zaten insanlar ne zaman budama yaparlarsa veya bahçe ile uğraşırlarsa veya bahçıvanlar bunu yaparlarsa çöpün kenarına ayrı olarak koyuyorlar ve ayrı bir araç bunları her gün hemen hemen her gün diyelim yani aracın uygun olduğu zamanlarda topluyor dolayısıyla şu anda belli bir ee, hani şu gün çıkartalım gibi bir şey yok ama önümüzdeki zamanlarda hem e, adalarda başlattığımız geri dönüşüm e, için hem de bunun için belli toplama günleri yapmayı düşünüyoruz. O zaman belediye zaten topluyor öyle mi? Evet belediye bunları topluyor. Onu yani getiriyor. aslında e, yani o kadar e, basit bir iş ki Zeynep yani hani böyle yapmamak e, çok acayip yani bir kere yapmaya başladığın zaman e, ya niye biz bunu yapmıyoruz niye herkes bunu yapmıyor diye hayret ediyorsun. Çünkü e, inanılmaz bir şey. Yani bu böyle bir e, zenginliği toprağa kazandırmak yerine ee, gerçekten bir çevre şeyi yaratıyoruz. Yani bunların böyle çöpe atılması vesaire, hani böyle altının çöpe atılması gibi bir şey neredeyse. Hatta altın çöpe atsanız bana göre çok daha normal bir şey yapmış olursunuz. Çünkü aslında çok fazla bir e, doğaya et yarar yok. Hatta zararı var. Ama yani hani bunun gerçekten de bu şekilde değerlendirilmesi e, çok güzel, çok mantıklı. Adalarda da böyle bir örnek proje, bir pilot proje olarak gönüllü olarak başlatıldı. Ama umuyorum ki e, giderek bu yayılır. Ee, i̇nsanlardan çok fazla talep gelirse e, belediyeyle beraber belki bunu daha e, organize ve planlı programlı bir şekilde yapmaya devam ederiz. <Gülüyor> e, ve pek çok belediyede de yani hani bizimki kadar bahçe atığı olmasa bile e, mutlaka park ve bahçelerden çıkan pek çok atık var. Bunların mutlaka ve mutlaka malç ve kompost olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bunların çöpe gitmesi gerçekten Önce, e, Peki kompost yapımı biz süre alan bir şey değil mi? Malç da öyle bir şey mi? Yoksa hemen hani birkaç gün içinde tekrar kullanılabiliyor mu? Çok güzel bir soru. Ee, malç aslında şöyle e, yani bunları öğüttükten sonra işte güneşe serip bunları bir süre kurutmak gerekiyor. İdeal olanı bu. Bizim şeylerde satılan işte ne bileyim herhangi bir yere gittiğiniz zaman bahçe malzemeleri satan yerlerde bunlar işte belli bir nemin altına, altında olması gerekir. Bunun sebebi de siz bunu işte bir şeye koyduğunuz zaman torbaya koyduğunuz zaman bunun içerisindeki nem miktarı nispeten yüksekse o zaman çürümeye ve hatta kompostlaşmaya başlayabilir. Bunu engellemek için bu nem miktarını belli bir seviyeye düşürmek gerekiyor. Ama e, adalarda bizim böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü e, zaten e, topladığımız gibi insanlara dağıtıyoruz. Yani bize gelen mailler e, şeyle, yoluyla işte mesela beş torba istiyorlarsa hemen gidiyoruz, beş torbayı dolduruyoruz. Kendilerine ulaştırıyoruz. Dolayısıyla hani bizim e, durumumuzda hani bunların böyle işte belli bir şeye göre kurtulması gibi bir şart yok. Zaten e, hani çok iktidar koşullarda yapıyoruz aslında bunu. Yani olması gereken işte hani bir e, endüstriyel e, şeyimiz, üretimimiz olmadığı için hani bu şekilde yapıyoruz ama dediğim gibi yani hemen talebe göre zaten e, torbalara koyup gönderdiğimiz için bunun hiçbir sakıncası yok. Hatta sulama yaparken bile e, işte mesela sulamayı malçın üzerinden yaparsanız yani malçı ıslatırsanız eğer malç gerçekten e, nemi o kadar uzun süre koruyor ki e, böyle Hele işte normalde mesela iki günde bir domateslerinizi suluyorsanız veya sebzelerinizi suluyorsanız veya e, meyve ağaçlarınızı suluyorsanız bunu işte haftada bire düşürmek mümkün. Yani o kadar büyük bir fark yaratıyor ve hani böyle zaten e, işte kış geçtikten sonra... Pardon yaz geçtikten sonra bunun üzerine sonbahar yağmurları işte kış karları falan yağdıktan sonra bu zaten çürüyecek ve toprağın üzerinde böyle gayet kalın bir humus tabakası oluşturacak. Dolayısıyla önümüzdeki senede siz toprağınızı yani toprak üretmiş oluyorsunuz zaten iyi bir çiftçi aslında toprak üreten çiftçidir. İyi verimli, canlı toprak üreten çiftçidir. Dolayısıyla bunu işte sadece toprağınızı malçlayarak yapmanız mümkün. Bir de şimdi yaz sıcakları başlamadan yapmak gerekiyor herhalde değil mi? Ya da her zaman herhangi bir zaman yapılabilir mi bu? Yani ne zaman yaparsanız, yani hiç geç kalmış olmazsınız, her zaman yapılabilir. Ama gerçekten şu anda yaz sıcakları başlamadan işte şu anda fideler işte büyüme aşamasında tam işte hatta çiçeğe durdu biraz meyve vermeye başladı sebze vermeye başladı. Bu aşamalarda yapmak en doğrusu Sadece sebze yatakları için değil genel olarak bütün bahçeye yapılabilir. Ee, i̇şte meyve ağaçlarının e, yaklaşık böyle bir e, metrelik çevresine e, köklerin üzerine yapılabilir. E, ve gerçekten de inanılmaz faydasını göreceğine eminim herkesin. Evet. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. E, merak olarak aslında bir de çimen yerine hani bunu yapacaksak eğer e, koku yapıyor mu son soru? Ay, evet muhteşem bir koku yapıyor. <gülüyor> Güzel olarak Gerçekten. Anladım. Koku yapıyor, yapıyor. muhteşem bir koku yani e, şöyle söyleyeyim e, ay ya toprak kokusu orman kokusu çünkü aslında malç dediğimiz şey ormanda vardır bizim ormana gittiğimiz zaman kokladığımız şey o orman kokusu aslında toprağın üzerindeki yaprakların, dalların e, böyle son derece güzel bir şekilde humsa dönüşüyor olmasının kokusudur aslında. Özellikle yağmur yağdığı zaman bu koku iyice böyle artar ve hani burnumuza çarptığı zaman bizi sarhoş eder. Ve gerçekten de ben şimdi bahçemi suladığım zaman veya işte birkaç gündür çok güzel yaz yağmurları yağıyor. Bu yaz yağmurları yağdığı zaman yani toprağın e, bahçenin kokusuna gerçekten doyamıyoruz inanılmaz güzel bir koku. Yani hani böyle e, şey hani biliyorum senin şeyle sordun sen kötü bir koku Aynen aynen. Ama, ama çok güzel cevap. Yapıyor. Gerçekten harika bir tamam. koku yapıyor. Çok, evet. e, o zaman yeniden e-mail adresini alalım çünkü o başta kalmıştı ve şunu eminim birçok daha fazla e-mail gelecek. Bu <gülüyor> kadar şeyinden sonra. Bir de başka olur. adalardan da belki talep gelebilir ama bilmiyorum. Ee, başka artık ne adalardan olabilir? gelen talepleri de çok zor olmasına rağmen e, mümkün olduğu kadar karşılamaya çalışıyoruz. Onları da adaların bir çıkartma gemisi var. Çıkartma gemisiyle işte göndermeye çalışıyoruz. Yani gerçekten bu bizim için çok önemli bir proje. Tamamen gönüllü desteğiyle yürüyen bir proje. Hı hı. Dolayısıyla hani bir yandan mal isterken biz size bunu seve seve göndeririz. Ama eğer haftada bir iki saatinizi düzenli olarak ayırmak isterseniz ölçücünün başında çalışmak için de kas gücüne ihtiyacımız var. Süper, süper. için. Dolayısıyla hem talepleri hem de gönüllü şeylerini e, gönüllülük e, durumunuzu e, adalarkentkonseyi at gmail.com'a gönderirseniz en kısa zamanda size geri döneriz. Çok teşekkürler Gizem. Verdiğin teşekkür bilgiler edeyim. için e, son e, bir hatırlatma yapayım yine. E, Organik Tarıma Giriş Eğitimi bu hafta sonu e, bu e, yapılıyor olacak İstanbul'da. Detaylarına buday.org'dan ulaşabilirsiniz. Kayıt için de buğday ofislerini arayabilirsiniz. Hı hı. E, aynı zamanda bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü da kartal ve küçük çekmecede ekolojik pazarlar sizi bekliyor olacak. En son olarak da programla ilgili söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz önerilerinizi tohumdanhasada@buaday.org adlı e-mail adresine mail atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkürler Gizem. Büyük Adada çalışmalara kolay gelsin. Ve oranın ederim. keyfini çıkar bizim için de havalar güzelleşiyor. Çok teşekkür ederim. Maslı, malçlı, malçlı güzel kokulu <gülüyor> ve ekolojik yaşam dolu bir yaşam. Peki. Evet, Peki çok teşekkür te Teşekkürler. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Herkese sevgiler. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar: Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Destek için Açık Radyo dinleyicisi Buket Erciçe teşekkür ederiz. Okulda yönetimden, öğretmenden, müdürden, müdür yardımcılarından neler isteyebilirdin?